Unutamam benimin toplu yine birincisi olduğunu uzun süre inanamadım. Rüya gibi geliyordu bana. Üstelik bu parçanın benim için bambaşka bir anısı ve değeri vardı. 1970 yılında şimdi eşim olan Şemidirikerle, e siz onu Erol Tanır adıyla tanırsınız, hayatımızı birleştirmeye karar vermiş fakat çevremizden olumsuz tepki görmüştük. Artık birbirimizi tamamen kaybettiğimizi sandığımız acı günlerde. Eşimin yazmış ve bestelemiş olduğu bu parça ile tanınmak ve sevilmek bir kat daha mutlu etti beni. Toplunay Yarışması her olumlu çabayı bekleyen engellemelerden payına düşeni aldı. Bir daha tekrarlanamadı. Türk Hafif Müziği'ne büyük katkısı olduğuna inandığım sizlere sesimi duyurma olanağını bana sağlayan bu güzel yarışmanın anısını olsun sürdürmek isterim. İşte Toplunay Yarışması'nın tanıtıcı müziği. Malatya kına havası